Rahimahullah'ın kıymetli eseri, Risalesi kitabı Tevhid adlı bu kitabı okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta en son olarak tevhidin kemaline işaret eden eksik olması halinde tevhidin de eksik olması manasına gelen bir babı ele almış konuyu işlemiştik. Neydi o konu? Kim bize hatırlatır? Allah ve başkasının hükmünü istemek. Evet, Allah ve Resulünün hükmünden başkasına hüküm vermesi için gitmek, onun hükmünü i̇stemek. istemek. Neydi bizim ilim ehlinden nakletmiş olduğumuz, ilim ehlinden getirmiş olduğumuz tafsil, bu konuyla ilgili, bu meseleyle ilgili ayrıntı? Ne zaman bu küfür olurdu? Ne zaman Büyük günah olurdu. Ve ne zaman da kişinin başvurup hüküm vermesini istemesi caiz olurdu. Hatırlayanınız var mı? Kim bize hatırlatacak? Evet. Evet. Ve ne zaman küfür olur? Allah'ın Allah helalini bir başkası e, haram yaparsa konu O değil. Bir önceki haftaydı o konu. İstemiş olduğumuz konu bir önceki haftaydı. Biz yani Allah ve Resulünden başka hüküm vermesi için başka bir yere gidip hüküm talep etmek, hüküm talebinde bulunmayı konuşuyoruz. Ne zaman küfür olur? Kendi çıkarlarını istiyerekten. Hayır. Evet. Aa, kalbinden razı olursan. Evet kalbinden razı olarak ve dine iltizam etmeyerek yani dinin yükümlülükleri ve sorumluluğu altında olmadığını inanarak gidip ne yaparsa hüküm vermesi talebinde bulunursa bu ne olurdu? Küfür olurdu. Büyük küfür olurdu. Hatta dedik ki dinin sorumluluğu altında hissetmemesi, kendini bu şekilde iltizam etmemesinin hangi manalara geldiğini açıklamıştık. Yani bu ne demek? Bunun tafsilini ayrıntısını getirmiştik. Ne demiştik hatırlayanınız var mı? Kim kibirlenerek ve büyüklenerek derse ki din yani bu çağda benim meseleme hüküm verecek kadar ne değil? kapsayıcı değil, şamil değil derse ya burun kıvırarak buna inanırsa bu ne olurdu arkadaşlar? büyük bu. şirk olur Allah-u Allah başka bir hükmü onun hükümlerine ortak koşmak olurdu ama bir insan Yaptığının, büyük güna yaptığın, yani Yapılanın günah olduğunu bilmesine rağmen, şehri duygularından, arzularından dolayı, menfaatlerinden dolayı böyle bir şey yelteniyorsa, bunun hükmü ne olurdu arkadaşlar? Büyük günah olurdu. Günahtar olur, büyük günah görmüş olurdu. Yani ikisi arasında dağlar kadar fark var. Dıştan baktığın zaman ikisi de aynı eylemi yapıyor. Dıştan baktığın zaman, dıştan göründüğü şekliyle ikisi de aynı fiilde bulunuyor. Ama... Niyete baktığın zaman, itikada baktığın zaman birisinin yaptığı şirk, şirk dinden çıkarıyor. Birisinin yaptığı büyük, büyük günah. Üçüncü sureti ise kişi mecbur kalırsa zarunet halinde gidip Allah Resul'un dışında bir yere başvurur, onun hüküm vermesini isterse demiştik. Bunun da üç tane şart dahilinde cahil olacağını söylemiştik. Üç şart dahilinde bu amel bu eylem caizdir demişti. Evet. Aleyküm selam, Allah'a Allah Allah Allah evet. Ses bir ki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 mecbur kaldığında Allah Teala'nın ve Resulü'nün hükmünden başka bir hükme başvurulabileceğini ne yapıyor? Cahil görüyor. Bu haktaki konumuz ise arkadaşlar <gülüyor> Muallif Rahimahullah'ın da başlıkta zikrettiği gibi ayette başlıkta zikrettiği gibi Babun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 bu konuda yaşanan sıkıntıyı ortaya atan kimlerdi? Mekkeli müşrikler. Rahman kimdir diyorlar. Rahman da nedir? Veya kufurun bir Rahman. İnanmıyorlar Rahmana. Allah Teala'nın Rahman ismine ne yapmıyorlar? İnanmıyorlar. Sebebi tekebbur, büyüklük, gurur, kibir. İnanmıyoruz böyle bir şeye. Ama Allah Teala'nın varlığına inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ama kendilerine bildirilen Rahman ne gelince diyor ki biz Rahman'a inanmıyoruz. Ondan sonra gelen sapık fırkalara baktığınız zaman onların da Allah-u Teala'nın mesela cehmi cehmilerin sadece Allah-u Teala'nın varlık sıfatına inandığını biliyoruz değil mi? Mevcut diyorlar vücut. Varlık. Yani vardır. Onun dışında ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği isimlere Peygamber'in sünnetinde bildirdiği isimlere ve bu isimlerin içerideği sıfatları ne yapmamaktalar? İman etmemekteler. Muhtezileler Allah-u Teala'nın isimlerini kabul edip bunların içerideği istifatları inkar etmekteler. Kabul etmemektedir. Onlardan sonra maturiler, eşariler ve maturidiler ise allah Teala'nın isimlerini kabul edip sadece yedi tane da sekiz tane sıfatını ne yapmaktalar? Akıllarının gereğince ispat etmekteler. Akılların da tasarladıkları ilahın bu sıfatlara sahip olduğu gerekliliğine inandıkları için akıl bunu gerekli kıldığı için bu 8, 8 tane sıfata yahut 7 tane sıfata iman edip diğerlerini ne yapmaktalar? Tahrif yoluyla inkar etmekteler. Onlar bu sıfatları inkar ederken şu iki esas üzerine inkar ediyorlar. Diyorlar ki ilk olarak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 keyfiyetlerini, bu sıfatların keyfiyetini bizler ne yapamayız? Bilemeyiz. Bilemeyiz. Diyerek diyor ki allah Teala bizlere bu ayetlerde bu şekilde hitap ettiği için peygamberi sözlü hadislerinde bizlere Arapçayla bu şekilde hitap ettiği için, ashabı bunu bu şekilde anladığı için bizler evrilip çevirmeden, tahrif etmeden konumumuz değişmeden bütün sıfatlarda ve isimlerde ne yaparız?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 Ne diyorsun ki allah Teala kendine layık bir şekilde, ona yaraşır bir şekilde duyar, görür, konuşur, ister, hayat sahibidir. Gel burada da diyor ki şey komiserim, burada da Allah-u Teala kendine layık bir şekilde güler. Değil mi? Kendine layık bir şekilde güdünün üçte birinde yeryüzünün semasına iner. Bunları da oradaki duruşun neyse buradaki duruşun da bunlarla ilgili böyle olsun.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 her birinin neyi var? Bir zatı var. Değil mi? Bir mevcudiyeti var. Karıncadan tutun, file kadar. Değil mi? En küçük yaratıktan en büyük yaratan kadar ele aldığınız zaman her benim bir zatı var, bir varlığı var. E Allah-u Teala'nın da sen diyorsun ki zatı var. Bu konuda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 mümin kulun, muahid kulun tevhidi ancak tevhidin bütün kısımlarını tam anlamıyla tahkik ettikten sonra ne yapıyor? İtikadı kemale ediyor, tamamla, tamamlanıyor. Yani bir taraftan bakıyorsun ki bazıları evet diyor bizler türbelere e, karşıyız. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ölülere yardım istenmez ama biz isim sıfat konusunda maturidiyiz. Eşariyiz.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 ona diyor ki inkar-u yani, yani, tekzib yani yalanlayarak gururla, kibirle inat uğruna kabul etmiyor yani dayanağı yok Allah-u Teala'nın malik olduğunu kabul etmiş müdebbir olduğunu kabul etmiş geri göğü yaratan olduğunu kabul etmiş allah Teala'nın bu isimlerini kabul etmiş ama Rahman'a gelince kabul etmiyorlar buna deniyor ki inkarı u tekzib bir de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 Kişinin şüphesi vardır. Dayanmış olduğu tevil vardır. O tevilin iptal edilmesi vardır. Değil mi? Bunlar önemli meseleler. İlim ehli bu bakla ilgili olarak arkadaşlar bizlere isim sıfatlarla alakalı bazı kaide ve kurallar zikrediyorlar. bizler de buna kısaca değineceğiz. Yani biz aslında bu konuları ayrıntısıyla uzun uzadıya akidetul diye adlı kitabın şerhinde ne yapmıştık? Hele almıştık. Bunlara değinmiştik, öğrenmiştik. Ama yine de kısaca e, değinebiliriz. E, <gülüyor> İlmehri diyor ki, ilk olarak Allah isimleri âlam ve âusaf. Hem isim Allah Tanrının isimleri özel isimdir. Her biri onun zatına delalet eder. Ve bu isimlerin içermiş olduğu birer ne vardır? Sıfat vardır.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 O adamın cömertlik sıfatına sahip olma şeyi yok. Gerekliliği yok. Bakmışsın ki çok cibirindir. Hiç parasını lazımdır. Ama allah Teala böyle değil arkadaşlar. Allah-u Teala alimdir. Her şeyi bilendir. Ve bu sıfatı da nedir arkadaşlar? Sahiptir. İlim sıfatı her şeyi ne var Kuşatır. Hiçbir noksanlığı, hiçbir eksikliği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 yine diyor ki elim ehli Allah Teala'nın isimleri bir bakıma müteradiftir. Yani bütün isimler tek bir zatına var işaret eder. Yani Allah Teala'nın sürü ismi var değil mi? Allah Kalanın kaç tane ismi var? 99 tane diye tahmin ederek bu soruyu sordum. Allah Teala'nın 99'dan fazla ismi var. O da gelecek biraz sonra. Allah Teala'nın 99'dan fazla ismi var. Ama kim o 99 tane Isim, is, o isiminden Allah-u Teala'nın o sayısını bilmediğimiz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın dahi bilmediği, sayısını bilmediği o kadar isimden 99'unu sayar, ezberler, ise ne yapar diyor aleyhissalatü vesselam, kimse cennete girer. O ayrı bir şey. Yani bu 99 tane ismi eğer alsak, bunların hepsi ayrı bir zata mı işaret ediyor? Hayır. Bunların hepsi tek bir zata, tek bir ilaha işaret ediyor değil mi? Al Alim, al Kadir, al Rahman, al Rahim, değil mi? Al Melik. Bunlar hepsi ayrı isimler. Ama işaret ettikleri müsemma zat bir. Bu bakımdan her biri nedir arkadaşlar? Müteradiftir. Aynı manaya gelir. Ama içerdikleri mana bakımından Alimle Kadir nedir? Farklıdır. Birisi bilen demek, birisi her şeye gücü yeten. Demek. Üçüncü olarak Allah isimleri ne değildir arkadaşlar? 99'la sınırlı değildir. Bu yani 99 tane Allah talanın isimlerini 99 tane ile sınırlama e, yanılgısı nereden gelmektedir? Şuradan dolayı gelmektedir. Aleyhisselatü vesselam. İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in raayet etmiş olduğu hadiste buyuruyor ya ''İnne liblâhi ve ismen'' allah Teala'nın 99 tane ismi vardı ki kim bunları sayarsa da helal cenne kim bunları sayarsa, ezberlerse, ihsa ederse ne yapar? Cennete girer yani Arapçada bu ifade allah Teala'nın o isim isimlerinin 99 ile sınırlı olduğunu ne yapmıyor aslında?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 Bunun neye binaen söylüyoruz? Diyor ki ilim ehli, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ma asabı ahaden kat hemmun vela hazenun bir kimseye bir hüzün, bir hem, bir tasa, bir sıkıntı isabet eder de o kimse şu duayı okursa diyor,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 Zikir kitabında da bu dua vardır. Üzüntü duası, keder duası diye geçer. Ne, ne geçiyor bu duada? Aleyhisselatü diyor ki Allahümme enni abduk ve bunu abdik ve bunu emetik nasiyeti <gülüyor> biyedik. yedik. Allah'ım ben senin kulunun oğluyum. Kulunun kulunun oğluyum. Senin kadın köle kulunun oğluyum. Benim alnım senin elindedir diyor Aleyhisselatü Vesselam bu duaları söylüyor. مَعْضُنْ فِيَّ hukmuk. Senin vereceğin hüküm bende nedir? Geçerlidir. Ardun فِيَّ kadauk. Benim hakkımda takdir etmiş olduğum, vermiş olduğum hükümler adalete bina verilmiş hükümlerdir. Yani sen adilsin, adaletlisin. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam أَسْأَلُكَ بِكُلْ اسْمِنْ هُوَ لَكُ Tevessülle bulunuyor aleyhissalatü vesselam. Meşru olan tevessültavu. Bütün isimlerinle senden istiyorum diyor. Senin bütün isimlerinden, bütün isimlerinle tevessülle bulunarak senden istiyorum Allah'ım. Öyle isimler ki bunlar semmeyte bihi nefse. Kendini isimlendirmiş olduğun isimler bunlar. Ev enzaltavu fî kitabik. Yahut kitabında Kur'an-ı Kerim'de indirdiğin isimlerinle istiyorum senden. Ev allemte vahaden min khalqik. Yeryüzüne göndermiş olduğun mahlukat insanlara öğretmiş olduğun isimler, isimlerle istiyorum senden. Ev fi ilmi'l gayb indak. Ya kimseye öğretmedin. Kendi katında gayb olarak sakladığın kimseye öğretmediğin o isimlerle istiyorum senden diyor Allah'ta Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu duada. Ne istiyor? İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam istediği duada da geçiyor. Entac alal Kur'an rabia qalbi bu yani tevessülde bulunduğu isimlerle istediği şeyine entaj al al Kur'anı Rabbi Kur'anı benim gönlümün neyi yap baharı yap. Yani, gönlüm yaşarsın hayat olsun ve nur benim göğsüm ne olsun bu Kur'anla aydınlansın parıldasın. ve caleh huzniy ve benim hüznümün, tasamın sıkıntımın giderilmesine ne olsun sebep olsun diye Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'dan böyle bir istekte bulunuyor. Önemli olan bizim ilgilendiren hadisin bu manada şu anda konumuzla ilgisi olan bölümü Aleyhisselatü Vesselam'ın اَوْ fi ف۪ي اِلْمِ الْغَيْبِ Gayb ilminde kendi katında gayb ilminde sakladığın kimse göstermediğin öğretmediğin isimlerinle senden ne yapıyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istiyorum, istiyorum diyor. Demek ki allah Teala'nın Bizim bildiğimizin aksine 99 isminin dışında peygamberlerin dahi bilmediği, sadece kendi katında kaygı olarak kendine saklı olan ney var Allah Teala'nın isimleri var. Buna binaen ne diyor elçinetler Cemaat Allah Teala'nın isimleri 99'la sınırlı değildir. Tabi yani bu esas ve kuralları anlatırken bütün yani isim sıfatlarla ilgili akidevi kayıtlarızken, Allah Teala'nın şu ayeti bizim için nedir arkadaşlar? Temel temeldir. Allah Teala diyor ya, leysa kemtlihi şey, leysa kemtlihi şey. Onun misli, onun benzeri yok. Önce dikkat ederseniz ayette ne var? Nefi var. Ispat yok. Allah Teala işitir, görür, duyar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 Nereye yeltenmesin? Nereye yönelmesin? Teşbihe, temsile, Allah-u Teala'yı isimlerini, allah Teala'nın sıfatlarını mahlukattan, beşerden birisinin sıfatına benzer, benzetmeye, teşbih etmeye yeltenmesin diye allah Teala diyor ki لَيْسَ şey. Buradan anlıyoruz ki, önce ne var arkadaşlar? Nefi var. allah Teala'yı bütün eksikliklerden, bütün noksanlıklardan, bütün teşbihten, temsilden ne alıyoruz? Nas ediyor düzenle. Sonra neyse kelimesinde bir şey ve o ve Allah burada iki tane isimlik dedi. Önde hiçbir şeye benzemediğini, hiçbir şey ona benzemediğini, hiçbir mahlukatta yaratıklarının ona benzemediğini söyledikten sonra bunu bize öğrettikten sonra diyor ki: "Ve o semii'ul basir." O işitendir ve basir görendir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 ne yapmaz. Kefirin. Mahlukata ben benzemez. benzemez. Mahlukatın isim ve sıfatlarına benzemez. Direkt kaşinen ne yapıyor Allah Teala bunu söylüyor. Yine bu ayetten elimizle şu kuralı çıkarıyor. Diyor ki nefi Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla konuşurken ehli sünnet vel cemaatin nefi meselesinde onu kusurdan, ayıptan, noksanlıktan, teşbihten nefhetmek geneldir. Ayırtıya girmezsin. Mesela hidat ehli Allah hakkında konuşurken der ki allah Teala'nın işte bir mekanına izafe edilir mi edilmez mi ilgili konuşurken der ki allah Teala ne alemin içindedir ne dışındadır hep ne değil mi? Ne üstündedir ne altındadır ne sağındadır ne solundadır ama ehl-i cemaat böyle değildir arkadaşlar. nefi konusunda tafsile girmeyiz. Allah şöyle değildir böyle değildir şuna benzemez buna benzemez şu değildir demez ehl-i Ne der? Leyse kemislihi şey onun hiçbir benzeri yoktur. Ispat konusunda Allah Teala'nın isim ve sıfatları konusunda nedir? Ehlü Sulek ve Cemah'in menhici metodu, tafsille ispat eder. Ne demek tafsil? Allah görür, Allah görendir, işitendir, konuşandır, diyandır, isteyendir, değil mi? Bakın, ne yapıyoruz sürekli tafsil. Ehlus et cematin cemaatin menheci budur. Aleyhisselatü bakın Allah-u Teala hep haber veriyor. Haber verirken verdiği haberler bakın. Ne var? Hep ispat var. Öptüğünüz gecenin üçte birinde yeryüzünün sehmalısına iner. Ve şöyle seslenir. Konuşur. Değil mi? Bakın hadislerde hep ispat var. Ama nefiye geldiği zaman nefide ne var? Tafsil yok. Ayrıntı yok. Leysa kemithlihi şey. Onun bir benzeri yok. Bunlar genel kurallar. Dediğimiz gibi daha çok tavsiye isteyen, daha çok e, derinleşmek isteyen e, akidetul vasıretiye ile ilgili yaşadığımız <gülüyor> şerhe e, dönebilir. Ona baka gelir. E, sıfatlarla ilgili olarak da allah Teala'nın biliyorsunuz sıfatları yani <gülüyor> ilim ehli tarafından ne yapılmış? Taksim edilmiş. Konuşurken başlıkları ayrı olmuş allah Teala'nın sıfatları bir bakıma nedir? zati sıfatlardır ve bir bakıma da fiili sıfatlardır. Nedir zati sıfatlar ve fiili sıfatlar? Onunla beraber kaim olan, ezelden beri var olan sıfatlar. Bunlara zati sıfatlar diyoruz. Bunlara zati sıfatlar diyoruz. Ama fiili sıfatlar nedir? allah Teala'nın dilediği zaman yaptığı sıfatlar. Yani Allah-u Teala'nın mesela Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a yanına bir kadın geldiğinde aleyhissalâtu vesselâm'la gizli bir şekilde konuştuğunda allah Teala'nın duyması o sıfatı Allah-u Teala'nın tahkik etmesi ne zaman olmuştur? O kadının Murunla o peygamberle konuştuğu anda olmuştur. Bu bakımdan biz bu sıfata ne diyoruz? Fiili sıfat diyoruz.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 Dediğimiz gibi sıfatları ile ilgili konuşurken ehli Sünnet ve cemaat şeyhülislam ibn tüyemi hatırlarsanız kitabının başında da diyordu. Ne, yap ne, ne yaparız biz? İspatun bila teşbih. İspatun bile teşbih. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını ispat ederiz ve bu ispat etmiş olduğumuz sıfatlar konusunda o sıfatların Allah Teala hakkında ispat etmiş olduğumuz sıfatların mahlukattan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 Girmiyoruz, meseleyle ilgili ne yapmıyoruz? Konuşmuyoruz. İlham Hâlik-i Râhîm'e Allah'a diyor? El-keyf meçhul. İstiva ile ilgili sorulan. El-keyf meçhul. Keyf, bu sıfatın, istivanın allah Teala tarafından nasıl gerçekleştirildiği meçhul. Bunu bilemeyiz. Ama istiva, <gülüyor> yükselme, <gülüyor> malum Arapçada bunun gelmiş olduğu mana biliniyor. Bu şekilde İmam Malik yapmakta cevap vermekte. İspatun bila teşbih diyoruz? İspatun bila teşbih. İspatun bila temsil ve tenzihun bila ta'til. Allah-u Teala'yı bazı şeylerden tenzih edelim derken de, veya allah Teala'yı benzerlikten tenzih ederken sıfatlarını da ne yapmıyoruz? İptal etmiyoruz. Bu çok önemli bir şey. İspat ederken teşbih yapmıyoruz. Allah Teala'nın eli vardır derken bu elin aynı insanda olan elin kisi gibi olduğunu söylemiyoruz. Öbür taraftan da Allah Teala'yı bir şeye benzetmeyelim, tenzih edelim derken birçok bilet elin yaptığı gibi sıfatları ne yapmıyoruz? İnkar etmiyoruz. İptal etmiyoruz. Hem ispat ediyoruz hem de Allah Teala'yı benzerlikten, noksanlıktan, kusurdan tenzih ediyoruz. Muallif Rahim Rahimehu Allah bize burada Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Ek: "Ve yekfuruna bir Rahman." Diyoruz ki onlar Rahman'ı ne yaparlar? İnkar ederler. Tefsir alimlerinin dediği üzere buradaki Rahman'ın inkar edilmesi onun o isminin inkar edilmesi. Onlar Rahman'ı inkar ediyor. Ama bazı isim sıfatlarda bakın Mekkeli müşrikler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 bizler nata'da, menata'da, uzayda ibadet ederiz. <gülüyor> niye? Bizi Allah Teala'ya yaklaştırsın diye. Ona kurban keseriz. Gider türbesinin yanında, ağacın yanında, kabrin yanında, o taşın yanında itikafa gireriz. Dua ederiz, döneriz. Bunların hepsini ama niye yaparız? Bizi Allah Teala'ya yaklaştırsınlar diye yaparız. Yani ulûhiyet ve fidy dediğimiz meselede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 Diyorlar. Yani hem anlayış doğru, tatbik, pratik, uygulayış yani. yanlış kabul etmiyorlar. Bunu hünkâr ediyorlar. Zaten kitabın şu ana kadar işlenmiş olduğu konuların çoğu bununla ilgiliydi. kısmı kısmıyla ilgiliydi. Bundan sonra birçok yerde <gülüyor> müalif rahimahullah bizlere bu konuya yine değinecek. Bu konuyla birlikte tevhidi zedeleyen tevhidin kemale ermesine engel olan meselelere değinecek. Bunlardan bir tanesi de isim sıfatlar konusu. İsim sıfatlara da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın öğrettiği gibi sünnetin haber verdiği gibi, allah Teala'nın kitabın haber verdiği gibi inanmamak nedir arkadaşlar? Onları inkar etmek, iptal etmek küfürdür. Ve Mekke'li müşriklerin yaptığı şeyin aynısını yapmaktır. Veallif Allah onun için burada bize bu ayeti zikrediyor. O'm yekfurûne Rahman.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 Hadi biz onu biliriz diyor. Davamaya geçiyor. Biz diyor Rahman'ı inanmıyoruz. Ne yaz ne yazmasını istiyor orada? Ne yazılmasını istiyor? Lat istemiyor, menatı istemiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin adınla başlarız. İnkar yani inkar ettiği mesele ne? Rahman. Rahman. bu ismi inkar ediyorlar. <gülüyor> bundan dolayı da Allah Teala onları ne olarak niteliyor? Bu da ve kfurûne bir Rahman Rahmana küfretmek, Rahmana inkar etmek, kafir olmak demektir. Bir ister bir insan bir ismi inkar etsin, ister bütün isimleri inkar etsin. Evet. Tamam? İde ne olur? Sonuçta kafir olur. Evet. Ve ve fi sahih-i Buhari قال Ali Sahih-i Buhari'de Aleyh-i Radiyallahu Anhu diyor ki: "Hadifu'n-nase bima ya'rifun." Aleyh-i Radiyallahu diyor ki insanlara bildikleriyle, bildikleri seviyede hitap edin. Yani İlm ehli burada bu hadisi, bu eseri şarkı ederken şöyle naklediyor. Hikmetli davranın. Eturidûne ennükelzeb Allahü ve Rasûlü. Ali radıyallahu anh yani sizler Allah'ın ve Rasûlü'nün yalanlamasını ister misiniz? Yalanlanmasını. Ne gibi? İlm ehli örnek veriyor. Sen adama Allah-u Teala'nın istiva etmesini anlatmamışsın. Aşın üzerine istiva etmesi, uluv sıfatı. Bunları anlatmamışsın. Adama allah Teala'nın gecenin üçte birinde yeryüzüne semasına ineceğini söylüyorsun. Bunu <gülüyor> anlatmaya çalışıyorsun. Bunun gibi. Adam önce Allah-u Teala'nın uluv sıfatını arşının üzerine istiva etme sıfatını bilecek ki bunu bildikten sonra gecenin üçte birinde allah Teala'nın kendine layık bir şekilde yeryüzünün semasına indiğini kabul edecek. Bazı bidat ehli Ali radıyallahu an ya da Ali başka sahabeden gelen bu anada rivayetleri alarak insanların kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bak onlar da diyorlar ki neyle konuşmayın. İşte Allah teala'nın sıfatlarıyla ilgili konuşmayın. Çünkü sıfatlarıyla konuşmak insanların kafasını karıştırabilir. Halbuki bu sözlerin söylenildiği manalar siyahları ve sıfatları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 İmam Lale Kâin'in kitabını biliyor ki kim İmam Acırun'in kitabını biliyor ki Seleften nakletmiş olduğu bu sözlerin nakil olmuş olduğu kitapları kim biliyor yani sizler bile aranızda sorsak mesela ki, İmam Lale Kâyi duyan var mı aranızda? He evet. evet, bazıları ne <gülüyor> <de suydum> diyor? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şerh usul esnaf. İmam Acırun'in kitabı ne? Evet, İmam Acurri'nin kitabı. Evet. Haftaya araştırıyorsunuz. İmam Acurri'nin kitabı Başka Allah ın Allah ın ilgiyle ilgiyle. Ilgiyle. İmam var. Başka bu konuyla ilgili. Ülüm hadise ve acmi. Acurri var. İmam Acurri var. Ehlüsnet alimlerinden. İmam Acurri. Evet. Şerh Ahmet... es-sünne. Ahmet-i Nambel'in oğlunun kitabı var. Usulü sünne. İbn-i kitabı var. İmam İbn İbn Hüzeyme bir kitabı var. Yine isim sıfatlarla ilgili böyle yoğun makiller yaptığı bir kitap. Ne o kitabın adı? Evet. İbn Hüzeyme'yi duymuşsunuzdur herhalde yani, değil mi? Kitabın adı? Es kitabın adı Kitab-ı Tevhid. Tevhid kitabı. Bakın bunlar 300, 400. yüzyıllarda yaşamış alimler. Onlardan önce yaşamış hadis kitaplarına bakın. Bukhari'nin sahihine bakın. Müslümin sayhine bakın. İsmi sıfatlarla giren bölümlere bakın. Burada nakilleri göreceksiniz. Apaçık, beyan bir şekilde böyle. Gözünüzün içine böyle getirip koyuyor yani. Abidat Ehli kitaba kitap yazacak ya. Ben geçen gördüm. Buna benzer üç beş tane nakil almış. ömür taraftan milyonlarca, bakın binlerce demiyorum, milyonlarca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 Bizler biliyoruz ki ilim ehli bu konudan yapmış. E, yüzlerce kitaplar kalem almış, kitap telif etmiş. Bu kitaplarda hepsi e, bunları bizlere nakletmiş. Yani dikkat ederseniz Şeyhülislam Yunus Efendi'nin onun öğrencisi İbnül Kayyim'in e, kitaplarından bahsetmedik yani. Ve onlara gelene kadar olan o asırlardan bahsediyoruz. Ondan sonra burada mesela müellifin torunu bize şerhinde zikretmiş. Yine Ebubekir Hallal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 onun bu konuda kitapları var. Yani düşünebiliyor musun? şey Şeyh Kulüse'nin gelene kadar yüzlerce sayabileceğimiz bu konuda akideyi Allah-u Teala'nın isim sıfatlarıyla ilgili sahabenin ve sahabeden sonra gelen ilim ehlinin, tabiinin etba tabiinin görüşlerini, nakillerini aktaran yüzlerce kitap var. Ama halk bilmediği için insanlar bilip okunmadığı için ne bulabiliyor Ortaya şüpheler atılıp Sanki ehl-i sünnet vel cemaat İmam Maturid'in, İmam Eş'ari'nin yani o ekolün anladığı şekildeymiş gibi insanlara bir şeyler anlatılmıyor. <gülüyor> Sevadur-Azam'ın çoğunluğun onlar olduğu insanlar öğretilmek zorunda. Halbuki yani, hakikat bu değil arkadaşlar. İmam İbnül kayyim Rahim Allah'ın bir kitabı var. İçtima' el-Ciyyuş el-İslamiyya İçtima' el, el Ne demek bu kitabın Türkçesi, başlığın Türkçesi? İslam ordularının ihtiması, toplanması. El kaderiye, kaderilere, el ve tatil sahibi olan yani maturilere, eşarilere, cehennilere, bunlara reddiye manasında bir kitap tehlif etmiş. Bu kitapta İmam İbnül Kayy'in rahimahullah seleften yüzlerce imamın ismini ve yüzlerce imamın sözlerini nakletmiş. İsmi sıfatlarla ilgili. Allah-u Teala'nın arşının üzerine istifa etmeye ile ilgili mesela tak tak tak tak sıralamış. Yüzlerce saymış. Ama bilinmediği zaman zannediliyor ki bu görüş İbnü i sonradan ortaya çıkardığı ondan sonra üç beş tane onun öğrencisinin yayıp genişlettiği bir görüş. Bundan önce ümmet böyle bir şey bilmezdi. Fitneyi bunlar çıkardı gibidir. Hava atmosfer meydana getirilmeye çalışıyor. Halbuki işin hakikati böyledir arkadaşlar. Arapça öğrenci arkadaşlarımıza ve onların dışındaki arkadaşlarımıza tavsiyemdir. Bir İmam Lalakain'in o kitabını, Şeh Usulü Ehli Sünne kitabını almasını tavsiye ederim. Kütüphanemde bulunsun, aç okusun dili memnun için. Hüzey, İbn Huzeym'in Kitabü't-Tevhid 2 cilt. kitaplığında bulunsun. Türkçe zevk de hocam. Türkçeleri yok da bunların. Ve hatta İbn Kayyim rahimehullah'ın İstima'u'l-Cuyush'il-İslamiye kitabı kütüphanemde bulunsun. Çünkü öyle bir fitne zamanında, öyle bir şüphelerin böyle insanlara hak olarak, batılın süslenip hak olarak yayıldığı, anlatıldığı neşredildiği bir dönemde yaşıyoruz ki ayağı yere sarılan basmayan adam ertesi gün anda ne yapabilir? Kaya. Kayabilir. Hatta İbn-i Kayyum Rahim'e olan biliyorsunuz nuniyesi var. Ee, orada diyor ki yani Allah'ın Teala'nın isim ve sıfatlarının inkar edilmesi, küfür olduğu ile ilgili olarak böyle bir beyt halinde yazmış olduğu, bir şiir halinde yazmış olduğu akide metni var orada diyor ki wa laka taqlid al kufrahum hamsun fi asrin in alulama'i fi albuldani wa lala kaiyu al hakahu anhum bal hakahu qabluhu düştüklerini. Allah Teala'nın inkar ederek küfre düştüklerini ondan çok şehirde il ilim şehirlerinde Bağdat'ta, Yemen'de, Şam'da, Mekke'de, Medine'de 50'den çok alim diyor, ne yapmıştır. Beyan etmiştir onların küfre düştüğünü. Diyor ki Vallahi Laka'i Vallahi anhum. İmam Laka'i onların yani birçok imamdan ilim ehlinden bunu nakletmiştir. Sıfatların inkarının küfür olduğunu nakletmiştir. İmam Lalekay diyor. İbnul Kayim yani düşün. İmam Lalekay diye bahsediyor. Diyor ki, ben hakia okam lau tabarani. Hatta Lalekay'den önce tabarani yapmıştır. Bunun küfür olduğunu, böyle yapanların küfre düştüğünü, tabarani nakletmiştir. Yani İbnul Kayim, Şeyhi Şeyhül İslam'dan önce kimlere gitmiş uzanmış? İmam Lalekay'a gitmiş uzanmış. İmam -tabarani, tabaraniye gitmiş uzanmış. Onlardan bunu almış. Bu görüşü yaymış, bu görüşü tekrardan tecrid etmiş, diriltmiş. Tabii şu şu anda onlara kalmış. Bizim memlekette denendiği zaman, selefilik dediği zaman, isim sıfatlarıyla ilgili konuşulduğu zaman deniyor ki birbirine tenkit bey bunlar görüşleri ortaya attığı sapık fikirleri. Varav Abdurrazak el-Ma'mer an İbn-i Ta'vus an ebihi an i̇bn Abbas. i̇bn Abbas Abbas'tan rivayet olunuyor bu. Yemen alimlerinden Abdur-Razak rivayet ediyor. Onun bir kitabı var. abdur bir kitabı var. Nef. Abdur-Razak. Büyük bir kitap. Yüzlerce binlerce hadis var. Sana'ani Yemenli bir alim. diyor ki İbn Abbas, "Annu raa rjulan intafza, lama semia hadi'fa anil Nabi sallallahu alaihi wasallam'ın sıfatı." İbn Abbas, radıyallahu anh sıfatlarla ilgili Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bir hadisini duyan kimsenin diyor böyle hoşnutsuzluğunu belirtmek, hoşnutsuzluğunu ifade etmek için böyle yani elkol hareketi yapıp böyle titreyen bir adam gördü. Yani adamın hoşnutsuzluğunu fark ediyor İbn Abbas. Adam neye hoşnutsuz? bir hadis duymuş Peygamber Aleyhisselam'dan. O hadiste Allah-u Teala'nın bir sıfatından bahsediliyor. فَقَلَ ma فَرَقُهَا اُلَا Diyor ki İbn Abbas, Allah, bunlar neden korkuyorlar, neyden kaçıyorlar? Yani senin bu hoşnutsuzluğun ne? يَجِدُونَ رِقَّةً اَنْدَ مُحْكَمِهِ Yani muhkem ayetlere gelince, kalplerinde bir hoşnutluk, bir rıza var. Ve helak <gülüyor> enne müteşabihihi. Müteşabih ayetlere gelince bir de bakıyorsun ki helak olmuşlar, gitmişler. O konuda hakkı bulamamışlar. <gülüyor> Tabi idim ehli arkadaşlar, muhkem ve müteşabih meselesini şerh ederken, açıklarken şu aydıntıya değiniyorlar. Burada bir izin bilmemiz gerekiyor. Bazen ilim ehlinin sözlerini okurken duyarsınız ki derler ki Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri nedir? Muhkemdir. Der mesela. Yani tek başına kullanıldığı zaman muhkem hangi manada kullanılıyor? Ve yani bir ilim ehlinin, alimlerden birisinin Kur'an'ın ayetleri muhkemdir dediği zaman ne ifade ettiğini bilmemiz lazım. Allah-u Teala ki tilki âyâtul kitâbul hakim tilki âyâtul kitabul hakim kitabul uhkimet âyâtu. Bu kitap öyle bir kitaptır ki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 bulamaz. Veya bir iklim şöyle denir, duyabilirsiniz. Allah'ta Allah Teala'nın ayetleri müteşabıhtır. Ne demek müteşabih? Bu manada kullanılırsa, bu manada kullanılırsa, yani bir birbirine, birbirine benzeyen ayetlerdir. Ne demek birbirine benzeyen ayetler? Yani arasında çelişki olmayan, cennetten bahseden, cehennemden bahseden, tevhidden bahseden, kainet ehlimden bahseden, müşriklerden bahseden, değil mi? Bu bakımdan da ayetler nedir? Müteşabihtir. Teşabuh demek birbirine benzeme demek. Onun için diyor ki Allah böyle Allahu nزل احسن الحديث كتابا Allah Teala nزل احسن الحديث. Sözün en güzeli olarak indirdi bu kitabı. Yani bu kitabı sözlerin en güzeli olarak indirdi ve bu bu sözler yani bu ayetler müteşabih'tir. Ne demek müteşabih? Birbirine de benzer. Yani dikkat edin. Yani muhkem ve müteşabih <gülüyor> kelimeleri ayrı ayrı kullanıldığı zaman nasıl farklı manalara geliyorlar? Bir arada kullanıldığı zaman diyor ki ilim ehli herkesin ne bildiği o manalara gelir. Nedir o manalar? Muhkem. Yani herkesin anlayabileceği açık olduğu ayetler. Müteşabih ise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 Nedir o ayetler? Müteşabih ayetler. Kıyamet kıyametin, ah. kıyametin bu Cennetin keyfiyeti. allah Teala'nın isimlerinin sıfatlarının keyfiyeti. keyfiyeti Cehennemin keyfiyeti. Bundan hepsi diyor ki ilmehli? Müteşabih'tir. Bunun dışında birisi kalkıp da allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bilinmeyen, kimsenin anlamayacağı müteşabih ayetler vardır derse, ona ne yapmayın? Kulak Doğru olan allah Teala'nın bütün ayetleri nedir? Muhkemdir. İsim sıfatları da arkadaşlar, Mühendir. isim sıfatları da nedir? Muhkem midir, mükeşabih midir? Mühendir. Muhkemdir. Mühendir. Çünkü allah Teala bize Kur'an-ı gibi dedi ki biz sana bu kitabı indirdik. Ve debberu ayatihi Ayetlere ne yapılsın diye? Tezebbür edilsin, düşünülsün, anlaşılsın, üzerinde tefekkür edilsin diye. Yani bu ayetlerin konu bakımından ifade ettiği en önemli mesele nedir? allah Teala'nın kendini tanıttığı isim sıfatlar meselesidir. Yani bunları insanlar düşünüp taşınamayacaksa, bunlarla tefekkür etmeyecekse, bunları anlayamayacaksa neyi anlamasının faydası var ki? Öyle değil mi ya? Allah'ın Rabbini düşünebiliyor musun? Ayet Kur'an'da öyle ayetler var ki allah Teala'dan bahsediyor, isimlerinden, sıfatlarından bahsediyor ve deniyor ki bunları tedbür etmeyin. Tedebür edemezsiniz. Ebubekir de bunu bu o manaya geliyor. Bunu Ebubekir de anlamamıştı, Ömer de anlamamıştı, Osman da anlamamıştı. Siz de anlamayacaksınız. Çünkü bunlar nedir? Müteşabi bu. ayetlerdir, yaklaşmayın derler. Hayır arkadaşlar. Bu ayetler, allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili ayetler, muhkem, muhkem ayetlerdir. Evet, müteşabi olan tarafı vardır. İsim ve sıfatların müteşabi olduğu taraflar hangi taraftır? <gülüyor> Onların keyfiyetleri. Yani allah Teala'nın isim ve sıfatlarının keyfiyetleri müteşabihdir. Bilemeyiz yani. Müteşabih demek açık değil. Bizlere açılmamış, ifade edilmemiş, bildirilmemiş, öğretilmemiş, gösterilmemiş. allah Teala aşağı nasıl istifa eder? allah Teala aynı şekilde bir maturu diye eş'aliye sözler. allah Teala nasıl duyar? allah Teala nasıl işidir? Hep cevap ne olur? Aynı olur. allah Teala kendine layık bir şekilde ne yapar? İşte duyar, işidir. Kendine layık bir şekilde eli vardır. Kendine layık bir şekilde güler, <gülüyor> istiva, arşına istiva eder, yükselir. He, bunlar bu bakımdan nedir? Keyfiyet bakımından müteşabihtir. Ama anlam bakımından bizlere hitap olunan ayetlerin bizim idrak etmemiz, anlamamız yani anlamamız bakımından, fehmetmemiz bakımından idrak demeyelim, fehmetmemiz bakımından nedir bu ayetler? Mahkem diyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada Son diyor ki olan men semiatu kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ankaru zalike. Kureyş Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın Rahman Allah Teala'nın Rahman ismini zikretmesini duyduğunda inkar ediyorlar. Bunu kabul etmiyorlar. Allah'ın ifade ettiğimiz gibi. Fe enzarallahu fihim ve yekfuruna bir Rahman. On Allah Teala diyor bunun üzerine ve yekfuruna bir Rahman. Onlar Rahman'a ne yaplar? Rahman'a kafir oldular ayetini Allah Teala indirdi diyor. Bu eser Kilimehri diyor ki mürsel bir eser. Yani meusul peygambere direkt ulaşan, peygamberden rivayet olunan, topuk olmadan ilk duyulan bir eser değil. Mürsel bir eser. Ee, onun için diyorlar yani mürsel de zayıfın kısımlarındandır. Bu manada ee, zayıftır. Ama bunun dışında bu şu demek değildir. Mekkeli müşrikler Rahman ismini ne yapıyorlar? Kabul eder değil. Beyevizleminden nakledip Hudeybi anlaşmasında söylemi Amr'ın gelip Rahman da ne dediği <gülüyor> bu incaretisi biliniyor. Ha bu ayetin bunun için indiği meselesi kim ihtiyacı var? Hmm. Deliyle ihtiyacı var. Evet. Bunu da söyledikten sonra genel manada e, vaktimizin bize vermiş olduğu e, fırsat dahilinde ehl ve sıfatlar konusundaki konumunu, mevkifini anlatmaya çalıştık. Yani bu konu bu kitap bu konunun temel olarak işlediği bir kitap değil. Bu konunun işlenmiş olduğu kitapların bazılarını biz burada şerh ettik. Akidetul Vasatiye gibi. Birkaçının da burası isimlerini verdik. Yani bu kitaplar önemli kitaplar, hazine değerinde kitaplar. Ya belki diyebilirsiniz Arapça bilmiyoruz ama bu kitapların böyle yani kütüphanenizde bulunması, sizden sonra yetişen çoluğunuzun, çocuğunuzun, nesillerinizin bu kitapları görmesin, evin bir ucunda İmam Lale Kâ'yı İbni kitabını görmesi, yani bunlar güzel şeyler. Bunu şu söylemiyorum. Evin köşesinde duvarda, hani asılan Kur'an-ı Kerimler gibi dursun. ondan bereket değil, değil. Evinizde bu bulunsun. Siz bunu okumaya çalışın, öğrenmeye çalışın. İmanınızı bunlarla arttırmaya çalışın. Çoluğunuz, çocuğunuz, bunları ok okun. Ola ki okur, merak eder, öğrenir. Sizden daha meraklı da çıkar belki. Bu mapta söylüyorum, bu minvalde söylüyorum. Evet. Dikkat çekilen konuları alalım. Allah'ın isim ve sıfatlarından herhangi bir şeyi inkar etmek demek, imanın yok olması demektir. Dediğimiz gibi bu küfürdür. Yani insan bununla kafir olur. Tabi bunun şartları var. Bunlar yerine geldiğinde. Evet.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 Sebep olarak bunun kişinin kastı öyle olmasa bile işi Allah ve Resulünün yalanlanmasına kadar götürebilecek bir davranış olması zikrediliyor. Ha, yani karşıdaki adam seni duyar ya der ki böyle ben inanmıyorum buna. Değil mi yani? Bunu yaşıyoruz, görüyoruz yani. Bazı hikmet bilmeyen insanların davete girip insanlara bir şey anlatayım derken insanları Allah'ın sözünü ve Rasul'ün sözünü nasıl yalanlatmaya, yalanlamaya sebep olduğunu görüyoruz. Evet. Bilme yapma sıradı allayu Allah'ın isim ve sıfatlarından herhangi bir şeyi yakışıksız bulan kimse hakkında söylediği söz ve bu tavrının o kişiyi helak edecek. Evet. Subhanak Allahu Aleyhümk. İshedu Allah Rabbil Aalat. Astaghfirullahu Baleyk.